Peygamber aleyhisselamın lisanından bir sadaka çeşidine daha dikkat ediyoruz. Müslüman evleniyor ve erkek olarak evini geçindirme yükümlülüğünü nikah ile beraber omuzlarına alıyor. Örfte zaten sen bu evi geçindireceksin ona diyor. Bu Müslüman ertesi gün ben bu evin erkeği olarak bu kadının ihtiyacını karşılamam lazım deyip marketten sofraya konacak ve aslında yarısını da kendisinin yiyeceği. Çünkü ne alırsa eşini alıyor ama yarısını yiyecek. Belki daha fazlasını yiyecek. Marketten poşete doldurup getirdiği Peygamber aleyhisselamın lisanından şimdi dinliyoruz. Ve akşam sofraya konmuş olan meyve, ekmek vesaireyi espri olsun, hanımıyla şakalaşma olsun diyor. Alıp hanımının ağzına koyuyor. Hanımı da ondan aşağı kalmıyor. O da öbür lokmayı onun ağzına koyuyor. İşte bebekleştik görüyor musun filan diye şakalaşıyorlar. Yeni evliler. Bu balayında filan olur. Sonra böyle şey şımartır kadını. Böyle sakın. Sonra kimse yapmasın. Böyle ilk zamanlarda filan aldatıncaya kadar. Babasının değerlerini filan tespit edinceye kadar. Bunlar normal şeyler. Ama Peygamber Aleyhisselam bunu söylediği zaman tam 35 yıllık evliydi. Emekliliği geçmişti bile evliliğin. Bizim kültürümüzde önce balayı Sonra reçel ayı, sonra soğan ayı Gidiyor öyle Sonunda da ölüm ayı herhalde Ama, ama Ehli sünnet Resulullah'ın sünnetinde 35. senesi de böyle 40. senesi de böyle Hatta ve hatta Cennette bile bu evlilik devam ederken böyle Sallallahu aleyhi ve sellem Şimdi Bu ikisinin yaptığı şey birbirlerinin ağzına lokma koyup espri yapıyorlar lokmanın aslı marketten markette parayı veren adam onu pişiren kadın kimsenin parasıyla değil mecbur evindeki hanımına bakacak kadın mecbur yemek pişirecek böyle bir iddia yok yani olmaz diyen yok bunu bile Allah Cami yaptıran Müslüman'a verdiği sadaka türü ibadet başlığı altında inceliyor. Bunu da Allah o gün o mümine sadaka vermiş olarak meleklerine kaydettiriyor. Diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendim.